Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, doğaya verdiği büyük zarara rağmen inşası süren 3. Havalimanı'na eklenen liman projesi yeni tartışmalara yol açtı. Uçak yakıtlarının denizden ikmali için tasarlanan liman için sığ deniz kazılacak. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, 3. Havalimanı cinayetine yeni cinayet daha ekleniyor diye konuştu. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağan haberine göre... Uçaklara gerekli yakıtın deniz yoluyla getirilmesi için İGA İkmal Terminali Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çevresel etki değerlendirmesi süreci başlatıldı. Proje kapsamında gemiler için deniz kazılarak derinleştirilecek, dolga alanı ve 550 metre boyunda dalga kıran yapılacak. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçı, Sığ Deniz'e projenin planlandığını belirterek 3. Havalimanı'nın cinayetine yeni bir cinayet daha ekleniyor dedi. Çevre İçericilik Bakanlığı'na geçtiğimiz günlerde 3. Havalimanı için liman projesi sunuldu. 18 ayda yapılması planlanan proje kapsamında 320 ve 260 metrelik iki yanaşma terminali yapılacak. 140 bin metrekarelik alanda yapılacak proje kapsamında 550 metre boyunda da Doğu Dalga Kıranı inşa edilecek. 320 metre uzunluğundaki terminale akaryakıt gemileri yanaşacak. Birinci terminal için 9,5 metre olan deniz 17,5 metreye kadar Diğer terminal için ise 10 metreye olan derinlik 15 metreye kadar indirilecek. Toplam kazı sonucu 3,5 milyon ton harfiyat malzemesi çıkacak. İkmal terminalleri 133 milyon 580 bin Türk lirası maliyete yapılacak. Büyüme ekonomisi ve daha çok havalimanı, daha çok liman, daha çok uçak, daha çok gemi bize gidecek yer bırakmayıncaya kadar sürecek mi göreceğiz hep birlikte. Mersin nükleer karşıtı platformu NKP yaptığı yazılı açıklamada Akkuyu nükleer Santrali için verilen çevresel etki değerlendirme yani ÇED olumlu raporuna karşı açtıkları iptal davası üzerine 15 kişilik bilirkişi heyetinin 11 Temmuz'da incelemelere başlayacağını duyurdu. Bilirkişi heyetinin incelemeleri öncesi Akkuyu'da olacaklarını duyuran nükleer karşıtı platform nükleer karşıtı eylemler düzenleyeceklerini kaydetti. Nükleer karşıtı mücadelede önemli bir aşamada olunduğunun belirtildiği açıklamada doğaya sahip çıkmanın insana sahip çıkmak olduğu vurgulanarak çadırını ve yüreğini al Akkuyu'ya gel, ölüme karşı yaşamı savunmaya denildi. Nükleer karşıtı platformun programı ise şöyle. 10 Temmuz Pazar 13.30'da Tefik Sırı Gür Stadyumu önünde araçlarla Akkuyu'ya doğru hareket edilecek. Gece Akkuyu Nükleer Santral Yerleşkesi'ne yakın Büyükeceli Köyü'nde kamp kurulacak. Yine kampanyaya kalamayanlar için 11 Temmuz sabahı saat 06'da yine aynı noktadan araçlar hareket edecek. Yenilenebilir enerjilerin başta rüzgar ve güneşin bu kadar ucuzladığı ve yaygınlaştığı ortamda nükleer ısrarı, mantık ve hatta ahlak dışı. Çevreyi diyelim ahlaksızca kenara koyduk. Ekonomik gerçekleri olmadığı için tutulacak bir yanı kalmıyor. Özellikle de enerji sistemleri merkezi yerine dağıtık sistemlere dönüşürken. Örneğin bu programın radyo kaydı güneş enerjisiyle çalışan bir bilgisayarda Medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış canavardan bir saat uzaklıkta dağın yamacında ormanın içinde yapılıyor. Şu an size böyle geliyor güneş enerjisiyle. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yangına müdahale dünyada hiçbir ülkede olmayan teknolojiye sahip olduklarını iddia etti. Eroğlu Türkiye avucumuzun içinde. Nerede yangın çıkarsa anında görüyoruz. 10 dakikada yangına müdahale ediyoruz. Şu anda en ileri teknoloji bizde. Birçok ülkeden teknoloji ve eğitim için bize geliyorlar. Ormanları peşkeş çektirmeyiz. Yanan yerleri hemen ağaçlandırıyoruz dedi. Kademe kademe hassas bölgeler var. Buralar yangın harekat merkezinden sürekli kontrol edilir. Bütün Türkiye'yi yangın harekat merkezi saniye saniye görüyor diyen yani Erolu. Ayrıca yangın kuleleri sürekli dürbünle kontroller yapıyor. Görüp haber veriyor. Kameralar yangını görünce anında alarm veriyor. Alo 177 aracılığıyla da vatandaşlar bildiriyor. Gerektiğinde genel müdürümüz, gerektiğinde biz, misal taşağıl yangını tehlikeliydi, ben gittim, helikopterden yönettim ifadesini kullandı. Milliyetten Abdullah Karakuş'a konuşan Veysel Erol'un açıklamaları şöyle: Ormanlarımız yaklaşık 60'ı yangına birinci derecede hassas. 2016 yılında orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında. 11.718 adet yangın işçisi, 3.000 teknik personel ve 5.000 diğer personel olmak üzere toplam 19.718 personel görev aldı. 5 idare helikopteri, 5 uçak, 24 su atar helikopter, 983 arazöz, 282 su ikmal aracı, 545 ilk müdahale aracı, 189 dozer, 301 diğer araç ve iş makineleri ile birlikte toplam 2.335 araç ve iş makinesi kullanılıyor. Uzaklığa bağlı olarak 10-15 dakika arasında yangınlara müdahale edebiliyoruz. Helikopterimiz 10 saatin üzerinde sürekli havada kalabiliyor. Genel müdürümüz son Adrasan yangınında 11 saate yakın helikopter içinde yangın söndürmeyi yönetti. Ben de Taş Ağal yangınında helikopterden sekve idare etmiştim. Ayrıca uçaklarımızı ve helikopterlerimizi yangın hareket merkezinden sürekli izliyoruz. Yangın çevresindeki bütün araçların numaralarını ve araçlardaki cep numarasını sistemden görüyoruz dedi. Doğal bitki örtüsü, ıhlamur ve kestane veya meşeylik olan alanları çıra gibi yanan çam ağaçlarıyla doldurunca orman yangınları da bir sorun olarak ortaya çıkıyor bir yandan da. Önemli olan teknoloji değil çünkü zihniyet sonuçta. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan,